Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini bugünün penceresinden bakarak sürmeye devam ediyoruz. Bugün bir hikayeyle başlamak istiyorum. Diyelim ki dünyanın bir yerinde hadi diyelim ki Çin'de HIV pozitif, AIDS hastası olmayan HIV pozitif yani HIV virüsü taşıyan bir beyefendi ile eşi hanımefendi çocuk yapmak istiyorlar. Fakat çok büyük de korkuları var tabii ki bu virüsün çocuklara geçmesi ve onları hasta etmesi. Günümüzde artık iyi pozitif bireyler tedavilerle bunu sürdürebiliyorlar, yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Fakat çocukları acaba bu virüs alır ve AIDS hastası olurlar mı diye korkuyorlar. Ne yapsak ne yetsek derken yıl olmuş 2017, dünyada bir sürü gelişmeler olmuş. Hele hele bir de böyle gen alanında bir sürü yeni olaylarla tanışmışız. Bir sürü keşifler yapılmış. Oradan buradan araştırırken diyorlar ki ya bunu gen üzerinden bir şeyler yapabilir miyiz? Bu çocuklarımız için, doğmamış olan çocuklarımız için bir şey yapabilir miyiz diye. Sonra diyorlar ki ya aşağı mahallede bir doktor varmış. Bu gitmiş batıda eğitim görmüş. Amerika'da Rice Üniversitesi'nde sonra da Stanford'da Doktora doktora sonrası yapmış. Çok okumuş insanların yanında çalışmış diye ona başvuruyorlar. Doktorumuz Hi-Yankui ya da Jankui. Ve buna diyorlar ki biz çocuk yapmak istiyoruz ama çocuğumuza bu virüsün bulaşması ve onu hasta korkuyoruz. Doktor Hi-Yankui de diyor ki ya bir elimizde bir yöntem var. Bunu deneyebiliriz, yapabiliriz diyor. Ve daha sonra kendisinin 3 yıl hapis cezası alacağı, 430 bin dolar da para cezası alacağı bir işlemi, eylemi gerçekleştiriyorlar. Ve 2018'de Lulu ve Nana'nın HIV virüsüne bağışık bir şekilde doğmasını sağlıyorlar. Evet, evet. bugün CRISPR konuşacağız. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Ve ben İsmail. 3 sene önce de konuşmuştuk CRISPR teknolojisini. E, tıp tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri aslında. Tıp tarihinin en önemli buluşlarından biri. E, ve insanlık tarihinde yön vereceğini düşünüyoruz. Ya da çok önemli şeylere yol açacağını, çok önemli gelişmelere yol açacağını düşünüyoruz. Çok da kritik bir yer tabii ki. İlk duyduğumuzda... Orak hücreli anemi hastası olan bir çiftin çocuklarına orak hücreli anemi geçmemesi için uygulanan bir CRISPR yöntemi üzerinde çalışılmıştı. Fakat bu asla bir bebeğin dünyaya getirilmesi planıyla gerçekleşmiyor. Laboratuvarda gerçekleştirilen dölleme sonucunda sperm ve yumurta hücresinin döllenmesi sonucunda oluşan MRIO. Ki 5 gün sonra protokol gereği embriyo e, sonlandırılıyor. Ama bu arada orak hücreli anemiye yol açan e, bozuk gen parçası oradan çekilip alınıyor. Ve bu da test ediliyor görülüyor ki evet bu embriyo hayata devam ederse orak hücreli anemi olmayacak. Burası tabi çok heyecan verici aslında bir yandan bir yandan da çok kafa karıştırıcı. Çünkü bugün bunu yapan yarın neler yapması <gülüyor> sorusuyla karşımıza çıkıyor ve çok büyük bir tartışmanın da odağı oluyor. Jennifer Doudna 2020 yılında Nobel Kimya ödülünü aldı. Jennifer Doudna bu projenin başında. Doudna'da tabi Doudna aslında çok enteresan bir gelişme var orada onu da zikretmemiz lazım. Charpentier diye bir Fransız evet, evet, e, tabii. E, arkadaşıyla beraber. Bunlar birbirinden bağımsız başlıyorlar çalışmaya. Ama bir toplantıda tanışınca beraber çalışmaya karar veriyorlar. Ve bu CRISPR, CES-9, CES-9, doğru CES-9, teknolojisini geliştiriyorlar. Evet. E, o, yani. Tabii tabii Charpentier ismini söylemedim Ludna ile beraber. Kaldı ki diyecektim ki yani Fransız ismini sen telaffuz et. Dudna'ya ben diyeyim ama ben onu da doğru telaffuz etmedim zaten. Dudna ve Şarpent'e bu konuda önemli bir adım atıyorlar. Ve 2012'de yayıyorlar bunu. Fakat 2015'te diyorlar ki bir duralım. İyi duralım. Evet. Bunu bir tartışalım. Arkasından da Çin'de geçtiğimiz yıl hapisten, hapis cezasını tamamlamış olan Hijankui bu bebeklerin doğumuna yol açıyor. Ha bu arada biraz önce bahsettiğim Orak hücreli anemi üzerinden yapılan çalışma da Çin'de gerçekleştiriliyor ama hepsi etik onaylarla kontrol altında ve bütün süreçleri takip edilerek önceden protokoller yapılarak gerçekleştiriliyor. E, fakat Hikankui bu tür izinleri almıyor. E, ceza almasının sebebi de zaten bu. O... Ama şöyle bir problem var. Yani daha doğrusu şöyle bir akış var. Bu e, akışın detayları çok ilginç ve bence çok bilgilendirici. O yüzden izleyiciler isterlerse, konuya merak duyarlarsa... ...Koç Üniversitesi yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilen... ...Dudna'nın kitabı Yaratılıştaki Çatlak ismiyle Türkçe'ye çevrildi. O kitabı okuyabilirler. Şimdi o kitabında biraz böyle öz yaşam öyküsel şeyler de var. Yani bir yandan teknolojinin ne olduğunu, nasıl geliştirildiğini anlatıyor. Bir yandan da orada... Neler hissettiğini de anlatıyor. Şimdi 2012'de işte Schwerpentier'i bu şeyi bulunca aslında fikir kas 9'da oradan geliyor. Bu bir bakterinin virüse karşı Evet, kısaca bunu evet, kısaca tamam. planlıyorum zaten biraz sonra. <gülüyor> ben sana bırakıyorum o zaman. Bunu geliştirdikleri zaman neler olabileceğini şey yapıyor ve orada kitapta şey yazıyor işte gerçekten... Çok şeytani amaçlarla da kullanılabilecek bir şey olduğu için Pandora'nın kutusunu açtık diye düşünüyor ve böyle bayağı kabuslar falan görmeye başlıyor. Onun üzerine bir uluslararası regülasyon getirmek gerektiğini düşünüyor. Fakat bu regülasyona hazırlık olması için de Kaliforniya'da zaten, üniversite orada, Kaliforniya'da böyle 20 kişilik küçük bir grup ama işte din insanı da var, din adamı da var. Bilim insanları, işletmeciler, şu falan böyle karışık meslek gruplarından bir workshop, çalıştayı düzenliyorlar hafta sonu. Amaç şey bir uzlaşma yaratıp bir regülasyon taslağı koymak. Sonra da bunun uluslararası e, kurumlar nezdinde değerlendirilmesini, izlenmesini izlenmesi ve sağlamak. Evet fakat hafta sonunda uzlaşma sağlanamıyor. Pazar akşamı arkadaşlarından bir tanesi geliyor, bunun kulağına diyor ki ya Jennifer bu kadar üzülmene gerek yok. Bunu sen yapmasaydın bir başkası yapacaktı zaten falan diye teselli etmeye gidiyor. Fakat o gün akşam gördüğü kablusu anlatıyor kitapta. Domuz kafalı Hitler görmüş. <gülüyor> Ondan sonra uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor. Bir regülasyon oluşturulması için. Fakat uluslararası kuruluşlar da bunu yapamayacak. sanırım 2018 gibi ancak şey kararı çıkartılıyor. Özellikle somatik hücreleri kapsayan e, genetik müdahalelerden kaçınmak, bu konudaki araştırmaları dondurmak. Yani bu evrimi etkileyen hücreler. Çünkü somatik hücrede bir değişiklik yaptığın zaman o bireyden doğan bütün bireylerde de aynı etki ortaya çıkıyor. Onun detaylarını belki de bir kodukla falan Bundan bak. Tamam. ama ben bununla ilgili bir hikayede anlatacağım Star Trek bölümü var buna <gülüyor> hasredilmiş <gülüyor> peki. zaten bu, bugün toparlayabilir miyiz bilmiyorum peki neden bu korkuya giriyor Dudna? çünkü geliştirdikleri yöntem keşfettikleri ve geliştirdikleri yöntem o kadar ucuz ve o kadar kolay ki aslında e, bir apartman dairesinde bile konuşularak bunu yapmak mümkün Hatırlıyorum hatta o zaman 3 sene önce bunu biraz daha detaylı konuştuğumuzda şöyle bir benzetme de yapmıştım. Veliki ülkeler bunu yasakladı. Yani bir orta halde bir gemiyi alıp uluslararası karasularına sularına götürsen orada da yapabilirsin. Yani bu hakikaten sıkıntılı bir yer. Bu kadar kolay ve bu kadar ucuz olması her zaman söylediğimiz gibi teknolojinin nötrdür ama bunu nasıl kullandığımızla şunu da altını çizmek lazım. Ucuzluk derken bu e, ikizlerin doğmasını sağlayan e, Çinli doktorun çalıştığı laboratuvar 500 bin dolarlık bir laboratuvar. Çok çok etkilebilir. Çok, çok. Çok yani evet. çok kurulabilecek bir şey tabii. Evet, evet. Peki hemen kısaca bir bahsedelim. Nedir CRISPR yöntemi? Aslında böyle e, Türkçesi bile e, bu bir kısaltma. Evet. ben kısaltmaları çok seviyorum ama bazen çok fonksiyonel olabiliyor. <gülüyor> gerçekten bu çok fonksiyonel bir kısaltma. Tekrarlayan ve aralıklı palindromik diziler diye bunun İngilizce söylenmesi ya Türkçesi bile gerçekten zor. Onun için CRISPR diyelim geçelim. Gen üzerinde bir böyle tekrarlayan ve aralıklarıyla karakterize parçalar bulunuyor. Bakterilerde keşfediliyor. Bakteriler ile bakterilerin gen yapısındaki bu parça tekrarlayan bu örüntülerin aslında virüslerdeki dizilime benzediğini fark ederek diyorlar bunlar bakterilerin geliştirdiği bağışıklık sistemi belli ki virüsteki bu dizilimi de almış içine virüs içeri girince onunla baş edebiliyor. Hani insan vücuduna virüs girdiği zaman üç beş sekiz on bin neyse hücreyi parçaladığı zaman bir şey olmuyor ama bakteri zaten tek hücre olur. doğal olarak çok yaşamsal bir e, durum ve gelir gelmez onu orada yakalayıp işte edinilmiş bağışık yakalayıp virüsü yok edebiliyor buradaki çalışma sistemini alıp acaba bu nasıl olur diye aslında bakterinin yaptığı şeyi laboratuvarda tekrar deniyorlar e, Kas proteinleri var ee, işte bu dizilim sırasında bu bağışık sisteminde önemli bir parça olan kas proteinlerini alıp bu genin ya da herhangi bir gen diziliminin gen, gen zincirinin istenilen yerinin kesilebileceğini fark ediyorlar. Peki nasıl oraya ulaşacak bu? O adrese kesin olarak ulaşması gerekiyor başka bir yere zarar vermemesi için bir makas gibi düşünelim bunu. Bu makası da oraya götürecek bir rehber RNA. Yine oluşturuluyor. Rehber reyna ile bu kas 9 proteinini birleştirip hedeflenen bölgeye uygun bir şekilde oraya gidecek rehber reyna ile birleştirip bir kompleks oluşturuyor. Ve gidiyor hücre içerisindeki kesilmesik istenen DNA parçasının makasını atıyor. Doğal olarak da o bizim istemediğimiz bir parçaysa hastalığa yol açan parçaysa işte biraz sonra da söyleyeceğim başta söyleyebiliriz. Çin'deki Lulu ve Nana'nın yaşama ihtimali olan ve diyelim ki işte AIDS hastalığına karşı bir direnç geliştirebiliyor. Sağlık açısından önemli bir şey. Bunu nasıl yapmışlar? Bunu da söyleyelim. Hücre yüzeyinde HIV virüsünü içeri alan reseptörü CRISPR-Cas9 teknolojisi ile işlevsiz hale getiriyorlar. Daha embriyo halindeki. Doğal olarak da HIV virüsü İnsan vücuduna girildiğinde hücre yüzüne, yüzeyinde o reseptörü göremiyor, bulamıyor ve hücrenin içerisine giremiyor. Bu şekilde de HIV virüsü bu iki insanda en azından şimdilik kaydıyla çalışamıyor. Yani bir bağışıklık sağlamış oluyor. Şimdi buraya kadar duyduklarımız keyifli geliyor ve birçok genetik hastalıkta bunların çalışılabileceği işte ne diyelim, Huntington'da birçok hastalıkta çalışılabileceği öngörülüyor. Ve arkasından tabii ki tartışmalar yükseliyor. Hatta şeyi de ekleyeyim. İşte 1950'lerin başında DNA'nın kimyasal yapısı ortaya çıkarıldıktan sonra ki çok büyük bir sıçran bu da. Arkasından uzun çalışmalar vesaire, işte çok daha detaylı halde tanımlamalar gerçekleşiyor. Ediyorlar ki o zaman bütün genetik haritamızı nasıl çıkarabiliriz? O birçok dinleyicimizin de kulağına aşina olduğunu düşündüğüm Human Genome Project başlatılıyor. Ne zaman? 84 yılında bu proje planlanıyor, düzenleniyor. Sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nden himaye sağlanıyor, maddi destek sağlanıyor ve 1990 yılında çalışma başlıyor. Bu çalışma çok geniş çaplı. Sadece Amerika'da başlayan bir çalışma değil. Öyle ki 2001 yılında Nature'da yayınlanan İnsan ucundaki genetik bas çiftlerin %90'ının tanımlandığını içeren makale 2200'den fazla yazar ismiyle çıkıyor. Yani bütün dünyada eş içerisinde yapılan bir çalışma 2003'te insan Genomu projesi haritası tamamlanıyor. Şimdi orada bile karşı çıkanlar aslında çok da hani anlaşılabilecek bir yerden karşı çıkıyor. Bir kısım insan dini sebeplerle karşı çıkıyor. Bir kısım insan da doğanın dengesinin bozulacağını ve gen üzerine yapılan bu tür çalışmaların öjenik bir yaklaşım içerdiğini söylüyor. Tekrar bir bakayım dedim öjenik lafını Orijinali Yunan tabii ki e ile başlayan Ö diye okuduğumuz İ Genes'te Genes'te Doğum anlamına geliyor. Tabi o zaman gen yok. Sonradan gen ismini oraya atfen verdik muhtemelen. İyi gen çıkarmak. Şimdi bunu deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki nedir o? Soylu toplumlar işte... Saf, saf ırk geliyor. Saf ırk <gülüyor> ismi. Yani işe yaramaz insanları toplumun sırtında taşımamalı. Yük oluyor bu deyip. Öldürmek değil ama çoğalmalarını engellemek üzerinden teoriler. Peki şimdi daha genom haritası çıkarıldığında öjenik bir yaklaşımdır bu diye aslında haklı da itiraz noktaları olan insanlar. CRISPR bu ne yahu? Yani hani genomu çıkardık, tanımladık da nerede hastalık olduğunu görebiliriz de. CRISPR'la iyice artık kes yapıştıra döndürmek mümkün. Doğal olarak da sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sipariş insanlar mı olacak korkusu elbette haklı da bir. Karşı çıkış sebebi bence ki Dudna'nın da kabusuna yol açan bu olayın nasıl kontrol edilebileceği. Aslında şöyle bir hikaye de var kitapta o da çok bizim tartışma perspektifimiz açısından önemli. Dudna'nın bu yaratılıştaki çatlak kitabını birlikte yazdığı doktora öğrencisi, şimdi meslektaşı tabii ki, daha doktorasını bitirmediği anlarda ya da doktorasının sonuna yaklaştığı dönemde bir telefon alıyor. Bir hanımefenden. Bunu bir akşam yemeğine davet ediyor falan. işte kendisinin bir girişimci olduğunu falan da söylüyor. Bu da Dudna'ya bildiriyor durumu. Dudna da bir git bakalım ne diyecek diye bunu gönderiyor yemeğe. Kadın şöyle başlıyor. İşte sizin yaptığınız çalışmaları büyük bir dikkatle izliyoruz. Çok başarılı buluyoruz. Bizim de şöyle bir girişimimiz var. Şirket kurmuşlar. İşte yeni teknoloji şirketi falan filan. İnsanların... Arzularını gidermek e, çok önemli diyor. Mesela diyor mavi gözlü çocuk isteyen birisi bu en doğal hakkıdır. Bunun niçin bunu, bu, bu tür ailelere yardımcı olmayalım diye düşündük ve yola çıktık. Dolayısıyla sizinle bu anlamda birlikte çalışmak istiyoruz diyor. Tabii <gülüyor> e, doktor öğrencisi ertesi gün sabah koşu koşu gidiyordu da ya. Böyle bir girişim var falan deyince Dutna hemen yakın zamanda bir şey toplamamız lazım. Regülasyon bordu oluşturacak şekilde bir toplantı yapmamız lazım diye yapıyor. Yani bu teknoloji piyasayla buluştu. Ondan sonra neler olduğunu da ipuçlarını vereyim. Bu önümüzdeki haftaların teaser'ı da olsun aynı zamanda. Evet. Bu genom okumayla ilgili proje aslında... Biliyorsun tabi ben, ben tabi dışarıdan konuşan birisi olarak şimdi teleci tele satmış olacağım ama dört tane harfin diziliminden oluşuyor ve bu dizilimin örgüsü çıkıyor değil mi? Fakat bunların bir... vücut içerisindeki fonksiyonları yüzde yüz bilinmiyor yani biz aslında okuyoruz ama okuduğumuzu tam anlamaktan kan evet. uzağız. Bu haldeyken 2015'te TED Talks'ta bir konuşması da var bir girişimci Gen, Genom Project 2 yazmak diye bir şey proje başlattı. Ve bunu yaparken amacı da bu gen yazma işlevini kolaylaştırmak üzere bir tasarım aleti geliştirmek. Yani işte bir araba tasarlarken, bir makine tasarlarken biz bazı programlar kullanıyoruz. Şimdi ismini anmayalım ama işte oto bilmem ne falan filan programlar var. Oralarda çize çize yapıyoruz. E bu gen tasarımı yapmak isteyenlere de yardımcı olmak üzere böyle bir arayüz oluştursak ne güzel olur deyip bir programlaştık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen birkaç milyon dolar para toplamış. Bir iki gün içerisinde birkaç telefonla falan bunu anlatıyor TED Talks'tan. Bir başka tarafta Jean Drive diye bir şey var. Yani bu Jean Drive CRISPR teknolojisini kendi kendine üretecek şekilde herhangi bir türün vücudunun içerisine gömmek aslında e, ve bunu çok böyle işte e, malay şey sıtma hastalığı yayan sivrisineklerle mücadele ederken bütün doğayı e, zehirliyorsunuz. İşte çok ekosistemi perişan ediyorsunuz. Onun yerine bırakın bize bir gene drive uygulaması yapalım. Gen sürücüsü yani. Gen, gen, sürücüsü gen sürücüsü uygulaması yapalım. Sinekler çoğaldıkça Sineklerin hep erkek doğmasını sağlayarak birkaç kuşak içerisinde bir türü tümüyle yok ederim. Yani bu, de detayını hatırlamıyorum ama evet. Yapılabilecek bir şey bu da yani mümkün, yapılması mümkün bir şey. Dolayısıyla bu e, sinek için yapılıyorsa ne bileyim ben belli e, ayırıcı özellikleri olan herhangi bir türün insan dahil, herhangi bir türün alt grupları içerisinde içinde, e, yapılabilir. The Next Software Revolution diye böyle bir şey var. Bu IBM bünyesinde Yürütülen bir proje. Onun da TED Talks konuşması var. Onlar da gene, genleri programlamayı hedefleyen ve bunu bir software mantığıyla yapan bir şey. Bu bambaşka ve apa, apayrı tartışmalar içeriyor. Ama asıl problem bütün bunlar evrimi sentetik olarak belirleme imkanı tanıyor. Dolayısıyla asıl büyük tartışma burada çıkıyor ee, Yani evet zaten hem, en korkutucu kısım burası ama aslına bakarsan... Bir de daha henüz bu sistem yüzde yüz, yüzde başarıyla olmama ihtimali var. Gidip yanlış yeri keserse sorusu hala e, gündemde. Yani olacak bir hatayla, orada yapılacak müdahale yanlış yeri kesip yanlış yeri şey eklerse, ki bu ihtimalin varlığından da söz ediliyor hala. Yani olayın hani geçti mi etik kısmını, etik kullanımını, ondan önce zaten kendi, kendi içinde hata riskinin de sürdüğü söyleniyor. Çok yüksek oranda başarı var. Ama şimdi istatistiksel bir çalışma değil ki bu. Yani 90 şey tamam öyle söyledir deyip geçemiyorsun. Tek bir hatayı bile e, sonuçlara yol açabilecek bir durum var. Burada da zaten önemli bir tartışma sürüyor. Önümüzdeki hafta bunların detaylarını anlatalım. Şu Sivrisinek'le ilgili evet. e, projeyi de daha detaylı anlatalım. Ben e, derste e, anlattığım için her sömestr çok <gülüyor> <gülüyor> Ben, de, ben, de, ben biraz farklı hatırlıyorum açıkçası bakmamıştım orada hani nasıl bir müdahaleyle bu yapılabilir? aslında çok da mantıklı geliyor bir yandan ee, servis neklerle mücadele açısından zehir kullanmak yerine doğaya ve ekolojik sisteme zarar verecek zehir kullanmak yerine bu yapıldı. Ama bu ekosistemden bir canlı türünü tamamen kaldırmış i̇şte, hani işte burada bir farklılık var. Sadece e, tamamen kaldırılıyor yoksa insanlara, insanlarla kurduğu ilişkiyi mi kesecek? E, benim de başka bir şey aklımda da. Onu önümüzdeki hafta konuşalım tekrar. Şimdi bir de bu sadece bahsettiğimiz olay insan üzerinde yapılması planlanan bir olay değil. Biraz önce söylediğimiz gibi sivrisineklerle de ilgili olabilir. Mesela bitkilerin ve besinlerin geliştirilmesine de ilgili olabilir ki zaten yıllardır başka şekilde yapılıyor. İşte geretiyi değiştirilmiş organizmalar ismini veriyoruz. Valla o konuda zaten ayrı bir alan. Evet. En önemli kaynaklarımızdan biri olan evrim ağacında da çok güzel anlatıyorlar. Daha bir zararda görülmüş değil. Açıkçası. Ama bir gen değişikliği insan elinde gidiyor. Bunun nasıl kontrol edileceği atıyorum. Şimdi bir domatesin Yerini değiştirerek dayanıklı hale getirmek onu ucuz ve erişilebilir kılıyor. Değil işte. O önümüzdeki haftayı bırakacağımız kadar genişlikte hı hı. çok büyük bir konu. Bu evrimin rastgeleliğinin ortadan kaldırılmasına kadar gidecek bir şey. Hı hı hı. Evrimin evet. rastgeleliği ortadan kalkarsa ekosistem son derece kırılgan bir hale geliyor. Bahsettiğim Star Trek bölümü de tam bu konuyu işliyor. Ana fikri bu zaten. E, Önümüzdeki haftada onunla başlarız e, Star hikayesiyle. Senin söylediğin daha geniş bir perspektif ama bu sadece ama GDO'lu besin mi yiyeceğiz? GDO'lu insan mı olacak? Başlığı değil sadece yani. Orada iki tane problem var ama bir o genetiği değiştirilmiş zincir GDO'larda parçalanmıyor yani... Bu böyle işte bitkiden hayvana, hayvandan insana ya da bitkiden doğrudan insana geçiyor. Dolayısıyla bizim büyüyemizde böyle bir takım e, ne gibi sonuçlar yol açabileceği, açabileceği kestirilemeyen şeyler oluşuyor. Bu bir. iki tarımın piyasacı sistemi gereği tohumlarda teklifleşmeye gidiyor. Evet. Bu ya işte o bahsettiğim işte ekosistemin kırılganlığını çok çok artıran bir şey... O, o yüzden karşı çıkılmıyoruz. Uz, uzun vadede e, böyle bir şey var. Direkt bunu tüketerek evet. kendi bedenimizdeki karşılığıyla ilgili değil, ekosistem üzerinden tartışmak daha doğru olacak. Bunu evet. belirtmek için aslında konuyu açtım. Ama e, kapatalım. CRISPR konuşmaya başladık. Genetik üzerinde kes yapıştır işlemlerini. Şu anda dışarı çıkmış. Şu anı daken yeni ofise geçmiş, <gülüyor> yeni ofise gitmiş, Twitter atmış hatta içinden doktorumuz şey, Jan Kuyi, iyi diyoruz ama herhalde he di okunuyordur. Onu da öğrenelim, bir daha daha doğru telaffuz edelim. Ve son haberimiz bu konuda Global Observatory isimli oluşturulan bir bir inisiatif onunla görüşme yapmışlar. E, yaptığı çalışmaları öğrenmek, yani desteklemek, desteklemek ya da yargılamak şeklinde değil, yaptığı çalışmaları öğrenmek ve süreçte o birlikteliği izlemek amacıyla ve doktorumuz tekrar laboratuvarının başına geçmiş, kar gütmeyen bir kuruluş olarak çalışacağını tavrüt etmiş. Bunlar da zaten Arizona State, Harvard Kennedy School, Harvard STS diye bir başka school herhalde. Bir de Wisconsin University'nin oluşturduğu bir şey bu. Global Observatory for Genome Editing, yani gen yazımı, Heh, küresel gözlem evi. Şey oluşturmaya çalışıyorlar, uluslararası um, regülasyon oluşturmaya çalışıyorlar ama bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Bu çalışmaları durdurduk diye bir uluslararası karar var ama hiç kimse durmamış anladığımızı. Eh durmayacağını da konuşmuştuk, <gülüyor> durduramayacağız. En azından buradan yürüyelim diye. Bu genome editing için... Küresel gözlem inisiyatifini de önümüzdeki hafta tekrar konuşalım. Biz açıkçası çok önem atfettik bu de. Evet bu haftalık tabi bu kadar. Haluk'la beraberdik ben İsmail. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.